Kardeşlerim, ilim ve adalet her hayrın başıdır. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Demek ki Yaradan'ın elçisine değil de, nefsin alçak arzularına uyma, insanın cehaletine bağlı. Ve o da onu zalim kılıyor. O halde zulüm ve cehli, bütün kötülüklerinin aslı, ilim ve adaleti de bütün iyiliklerinin aslı bilmeli ve kabul etmeliyiz aleyküm selamu Rabbim. Rabbimiz subhanahu ve teala kullarına emredip istediği adalet için bir hudut göstermiş kim bu hududu tecavüz ederse zalim ve mütecavüz olur ve bunu irtikab eden bir kul zulüm ve tecavüzünün miktarınca kötülük ve azaba müstehak olur. Aleykümselam ve o nispetle de adaletten uzaklaşmış bulunur. Mesela hidayet ve adalet kaynağımız olan Yüce Kur'an'ın bir ayetinde Ey Adem oğulları, her mescide girdiğinizde süslü ve güzel elbiselerinizi üzerinize alınız. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor Araf 31'de. Kendi nikahlı eşinden ve mülkü yemin olan cariyesinden başkasını talep eden kimseler hakkında da fakat bunun ötesine gitmek isteyen olursa işte onlar haddi aşanlardır diyor Mümin 7'de. Yine Rabbimiz sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez diyor Bakara 190'da. Hasılı kelam Zulme ve düşmanlığa muhabbet duyma alemin fesadına sebeptir. Niyet ve maksatların fesadına sebep olur. Bunun için zulüm ve düşmanlığa meyil ve muhabbet göstermekte Yüce İslam'ın açıkça yasakladığı Kötülükler arasında yerini almıştır gerçekten niyet ve maksadın fesadı ilmin fesadından ileri gelir kardeşlerim çünkü kişi zararlı bir şeyin ne derece zarar verdiğini gerçekten ve yeterince bilmiş olsa bile bile onu tercih etmez mesela birisi bir yiyecek maddesini çok istiyor onu çok seviyor fakat o çok sevdiği ve çok lezzetli bulduğu yiyeceğine bir zehir katılmış olsa, onu da bilse, katiyen onu yemez. Bile bile kendini zarar ve helaka atmaz. Bu misal de gösteriyor ki, kişinin kendisine zarar veren şey hakkında, ilminin zayıflığı kendisinin aleyhine tecelli etmekte. Ve o zararlı şeyden kaçınma hakkındaki azminin zayıflığı da o şeyi irtikap etmesine sebep olur tıpkı cahil irade zayıf olan insanların sigara içtikleri gibi içtikleri sigara hem bedenlerine hem etraflarına hem mallarına zarar verdikleri halde o insanlar sanki bir namazmış bir oruçmuş, bir abdestmiş bir haçmış gibi ona adeta devam ederler evet kardeşlerim tıpkı zayıf imanı olan kişi de görüldüğü gibi. Hakiki ve kuvvetli bir imana sahip olan kimse, şüphesiz kendisine zarar verecek şeyden kaçacak, fayda verecek şeye yönelecektir. Onun imanın kuvvetli olmasının neticesidir. Eğer zarar veren işlerse, fayda verene karşı da irade ve azim zaafını gösterecek olursa bu da onun imanının hakiki ve kuvvetli bir iman olmadığını gösterir. Yani imanının zaafına daralet eder. Bir mümin ki cennetin hak olduğuna inandığı gibi cehennemin hak olduğuna da inanmaktadır. Eğer onun bu inancı Hakiki ve kuvvetli bir inanç ise sanki cehennem ateşini gözüyle görüyor gibi bir halde bulunur ve kendisini cehenneme sevk edecek olan kötülük ve günahları işleyemez işlememeye çok dikkat ve himmet gösterir. Nerede kaldı ki? Büyük bir ciddiyetle günahlara yönelmiş olsun günde paket paket sigara içsin ve her sigarayı çektiğinde böyle bir ferahlık göstersin. Cennete inanan, onun için arzu eden bir Müslümanın böyle kirlerden arınması gerekir. <gülüyor> Müslüman sanki cenneti gözleriyle görüyor gibi bir hal içinde bulunması, kendisini cennete kavuşturacak olan iyilikleri, iyi ve güzel amelleri işlemekten nefsi kendisine alıkoymayacaktır. Hakikatin bu merkezde olduğunu insan bizzat kendi nefsinde hisseder. Yani bir kişi dünyaya ait menfaat ve zararlar bakımından da durumun böyle olduğunu bizzat kendi üzerinde hisseder, tecrübe edebilir. Allah'ın imanımızı artıracak amelleri işlemeyi bize nasip eylem. Kardeşlerim, insan kendisi için neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu bilmeye son derece muhtaç durumdadır. Neyin zararlı olduğunu bilecek ki ondan sakınsın. Neyin faydalı olduğunu bilecek ki ona yönelsin. Eğer hayrı da şerri de iyi da hayrı de iyi tanıyacak ki aynı zamanda hayrı sevsin şerre de boğuz etsin muhabbeti de boğuzu da Allah'ın muhabbet ve boğuzuna muafık bulunsun şüphesiz bu ibadet ve kulluğun levazımındandır kardeşlerim aksi halde Allah'ın boğuz ettiğine muhabbet etmek gibi Yanlışlık ve zıtlıklar yakasını kurtaramaz. Ve hayır ve şer hakkındaki bilgisinin eksikliği nispetinde kulluğunda noksan olur. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, yol ikidir Aklın yolu, dinin yolu. Akıl yolu bütün varlıkları yoktan yaratıp varlık alanına getiren hadiri mutlak akıllara öylesine bir yaratılış ve fıtrat vermiştir ki Allah'ın lütfettiği bu fıtrat ile akıllar doğruluğun, adaletin ihsan ve iyiliğin iffet ve şecaatın, ahlak ve güzel huyların emanetleri eda etmenin akrabayı ziyaret edip gözetmenin, halka nasihat edip iyiliklerini düşünmenin sözünde durmanın, komşularla iyi geçinmenin, mazluma arka çıkmanın, zamanın getirdiği musibet ve sıkıntılara karşı gereken yardımda bulunmanın, misafirin konukluk hakkını vermenin, zayıfın yükünü taşıyıvermenin ve daha bunların benzeri şeylerin iyi ve güzel olduğunu idrak eder. Yine Allah'ın yaratıp verdiği bu fıtrat sayesinde akıllar, bu iyilik ve güzelliklerin, zıtların kötü ve çirkin olduklarını da idrak eder. Kötü ve çirkin görür. Akılların iyiyi iyi, kötüyü de kötü görmesi, tıpkı susuzluktan ciğeri yanan birisinin soğuk suyu içmeyi çok iyi görmesi, iyice acıkmış birisinin lezzetli bir yiyeceği, yiyeceği iyi güzel görmesi gibidir kardeşlerim yani onun kadar tabi ve fıtridir İnsan bu duygu ve idrakları kendisinden uzak tutmaya nasıl kadir olamazsa sıfatı kemal dediğimiz olgunluk ve iyilikleri ifade eden güzel sıfatların güzelliğini duyup idrak etmeyi de kendisinden uzaklaştıramaz keza bunların zıtlarının kötü ve çirkin olduğu duygusunu da vicdanından atamaz buna rağmen bazı kimseler derler ki hayır ve şer iyilik ve kötülük akıl ile bilinemez vicdan ve fıtrakt ile idrak edilemez bunlar ancak işitmekle bilinebilir insanların fıtratına ve akıllarına karşı ileri sürülen bu iddia doğru ve hak gibi görünse de doğru değildir kardeşlerim. Evet. Dinin yoluna bakacak olursak amel ve fiillerin hangilerinin faydalı hangilerinin zararlı olduğunu bilip tanımanın ikinci yolu şeriattır, dindir. Vahiydir. Bunu işitme, duyup anlama yolu da denilir. Şüphesiz bu yol, akıl yolundan daha geniş, daha açık, daha gerçek bir yoldur. Çünkü bazen bir dereceye kadar amel ve fiilin sıfat ve mahiyetleri gizli kalmış olabilir. Keza amel ve fiillerin sonu ve neticesi de tam bilinemeyebilir. Akıl bu hususta aciz ve noksan olabilir fakat şeriat bu bakımdan tamdır ve yeterlidir bu aynı zamanda fiil ve amellerin bütün tafsilatıyla birlikte alimi ve arif olan zatın ancak aleyhissalatü vesselam olduğu hakikatinin de ifadesidir o halde bu mühim hakikati bu şekilde ifade ve özet yapalım İnsanlar içinde akıl rey ve istihsan bakımından en alemi ve ilmi en sıhhatli olanı aklı reyi istihsanı ve kıyası aleyhissalatü vesselamın sünnetine en uygun olandır. Aleyküm, Aleyküm Sünnete uygun olmanın önemine baktığımızda sünnet ehli olmanın aleyhissalatü vesselamın sünnetine muvaffakat halinde bulunmanın önemine işaretle İmam Mücahit şöyle demiştir. Sevap ve faaliyette en ileri bulunan ibadet rey-i hasendir. Bu ise ve Vesselam'ın sünnetine ittiba etmektir demiştir. İbni Mesud söz geçersizdir amel olmadıkça söz ve amel geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça söz, amel doğru niyette geçersizdir sünnete tabi olmadıkça demiştir Allah bizleri uyanlardan eylesin kardeşlerim sıhhatli bilgi sağlam ve doğru görüş sahibi olmanın önem ve faziletine dair Kur'an'da birçok ayetler vardır mesela kendisine bilgi verilenler Rabbından sana indirilenin gerçek olduğunu mutlak galip ve hamda layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Onların reyi görüşü işte budur diyor. Sebe altına. İslam'ın getirdiği ve aleyhissalatü vesselamın açık ve kesin olarak haber verdiği ilim ve iman meselelerinde sünnete muhalefet eden kimselere ehli şüphe denir İslam dininin ameli hükümleri hakkında sünnete muhalefet edenlere de ehli heva denir ve öylelerini ilim ehli kabul etmezler çünkü sünnete muhalif rey ilim değil cehalettir dine uymak değil nefsin heva ve arzusuna uymaktır böyle bir düşünce sahibi Allah'tan bir hidayet olmaksızın kendi şahsi düşüncesi peşinde koşarak nefsinin arzusuna uymuştur. Onun bu gidişinin dünyadaki neticesi sapıtma ahiretteki neticesi de şekavet ve hüsrandır. Dalalet ve şekavet ancak Allah'ın Resulü vasıtasıyla gönderdiği indirdiği kitabı ile bildirdiği hidayetine uymakla atılmış olur aksi halde kişi dalalet ve şekavetten yakasını kurtaramaz Allah Azze ve Celle şimdi benden size bir hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve sıkıntıya düşmez fakat kim beni anmaktan yüz çevirirse işte onun içinde dar bir geçim vardır kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz diyor Taha 123'te Aleyküm selam Kişinin hevasına uyması sevmek veya buğz etmekten ilgilidir Rabbimiz subhanahu ve teala ey iman edenler adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun kendinizin ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılıp da hevanıza uymayın. Çünkü Allah her ikisini bizden daha çok kayırır, diyor Nisa 135'ten. Şu ayette bu konuda dikkatimizi çekmelidir kardeşlerim. Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik edenlerden olunur. Bir topluluğa karşı duyduğunuz ki, sizi adaletten saptırmasın, adil davranın, takvaya yakışan budur, diyor Maide 8'de. Allah'ın dininde uyulması, yasaklanmış bulunan heva, bazen kişinin kendi hevasına uyuması, Bazen de başkasının hevasına uyması şeklinde olur kardeşlerim. Tabi her ikisi de hidayetten ayrılma ve nehyedilmiştir. Hevanın o şekline uymak da, bu şekline uymak da, Allah'ın peygamberleri ile gönderdiği, kitapları ile indirdiği dinden sapma ve ayrılmadır. Dalalet ve kötülüktür. Allah'ın hidayetine uymadıkça da, dalalet ve kötülükten kurtuluş yoktur Allah'ım bizleri dininde sabit kıl imanımızı artır Ya Rabbi